Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Yusuf Has Haci Değerli dinleyenler, Bilim, aklın sormaya başladığı sorular ve onun üzerine aldığı cevaplar üzerine kuruluyor. Çünkü bilim, insan ve doğa arasında merakla başlayan, fikirler üretilmesiyle süren, büyüyen, gelişen bir tür diyalogdur. Akıl ve tabiat arasındaki en temel araç da dildir. Düşünce dille vücut bulur, dille biçim kazanır. Dil denilince akla, Türk İslam tarihi ve kültürü açısından mihenk taşı olan Yusuf Has Hacip geliyor. Türk İslam Edebiyatı'nın bilinen ilk yazılı eseri Kutatku Bilig'in yazarı Yusuf Has Hacip muhtemelen 1017 yılında bugünkü Kırgızistan sınırları içinde yer alan Balasagun'da dünyaya gelmiştir. Asil bir aileden gelen Yusuf Has Hacip çocukluğunda ve gençliğinde iyi bir eğitim almıştır. Yaşadığı çağın geçerli olan bütün bilim dallarının yanında Dil eğitimine de önem vermiş, Farsça ve Arapça da öğrenmiştir. Ayrıca matematik ve gökbilim gibi dönemin popüler bilim dallarının tümüyle ilgilenmiştir. Yusuf Has Hacip'ten günümüze ulaşan eser Kutatku Bilik, yani Mutlu Kılan Bilgi isimli kitaptır. Yazar bu eserini 18 ayda yazmış ve dönemin Karahanlı Devleti hükümdarı Ulu Kara Buğra Han'a sunmuştur. Eseri çok beğenen Han, o zamana kadar Balasagunlu Yusuf ismiyle anılan yazara Ulu Has Hacip unvanını vermiştir. Bununla da yetinmeyerek Yusuf Has Hacib'i vezir yardımcılığı görevine getirmiştir. Kutatku Bilig Türk dili ve edebiyatı tarihinin en önemli şah eserlerinden birisi olma özelliğini taşıyor. Bu önemli eser Mesnevi tarzında yazılmıştır. 6.645 beyitten oluşuyordu. Bu kitap içerik bakımından bir tür ahlak ve siyaset kitabı. Türkçe'de yazılan ilk siyasetname olma özelliğiyle önemli bir yere sahip. Yusuf Has Hacip eserinde kişiler ve devletler için ilim adamı ve ilmin önemine vurgu yapıyor. Adalet, devlet yönetimi açısından çok önemli. Dolayısıyla kutatku bilik, hukuk yani adalet, mutluluk, akıl ve akıbet yani ahiret üzerine kurulu bir eser. Yusuf Has Hacip eseri hakkında ben sözlerimi doğru yasa, mutluluk, akıl ve akıbet gibi dört değer üzerine kurdum. Okuyana mutluluk getirsin, onu doğru yola getirsin diye kitabıma Kutatku Bilik adını koydum. Bu kitap her iki dünya için doğru yolu gösteren bir rehber, ''Yardımcı bir eldir. Her iki dünyayı da devletle elinde tutabilecek kişiden daha mutlu kimse yoktur.'' diyordu. Değerli dostlar, bu eser savunduğu düşünceler itibariyle aynı zamanda oldukça nitelikli bir felsefe kitabıdır. Bakınız neler söylüyor. ''Allah'a sığın, onun emrine itaatsizlik etme. Akıl senin için iyi ve yeminli bir dosttur. Bilgi senin için çok merhametli bir kardeştir.'' Allah'tan ne gelirse O'na razı ol Bu dünya renkli bir gölge gibidir O'nun peşine düşersen kaçar Sen kaçarsan O seni kovalar Bütün iyilikler bilginin faydasıdır Bilgiyle Göğe dahi yol bulunur Büyüklük taslayan kibirli ve küstah adam Tatsız ve sevimsiz olur Kibirli insanın itibarı Günden güne azalır Doğan ölür Ondan eser olarak söz kalır. Sözünü iyi söyle ki ölümsüz olasın. Ey yasil insan! insanlığı elinden bırakma. İnsanlığa karşı daima insanlıkla muamele et. İşi adaletle yap. Buna gayret et. Hiçbir zaman zulmetme. Allah'a kulluk et ve O'nun kapısına yüz sür. Değerli dostlar, bu önemli öğütlerle Dönemine ve geleceğe ışık tutan Kutatko Biliğin yazarı Yusuf Has Hacip, 1077 yılında Kaşkar'da vefat etmiştir. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır